Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ağaç Yürüyor Bir gün bir köylü gelip Allah'ın Habibine dedi ki, bir deliğinin var mı nübüvvetine? Allah'ın hak Resulü olduğunu gösteren bir mucize göster ki, inanayım sana de. Peygamber Efendimiz, o köylüye dönerek, ilerideki büyük bir ağacı göstererek, buyurdu, git öyleyse şu ağacın yanına, seni peygamberimiz çağırıyor, de ona. Köylü, merak içinde ağaca ilerledi. Allah'ın peygamberi seni istiyor, dedi. O anda koca ağaç, toprağa yara yara, Geldi Resulullah'ın huzuruna o ara. Sonra dile gelerek dedi, Ya Resulallah, sen cümle mahlukların peygamberisin valla. Köylü şaşkın bir halde dedi ki, Ettim hayret. Bir daha emir versen eder mi geri avdet? Resulullah ağaca buyurdu, Git yerine. Ağaç geri giderek yerine girdi yine. Köylü bunu da görüp fazlalaştı hayreti. Resulullah'a karşı çoğaldı muhabbeti. şahadeti söyleyip girdi İslamliğinine. Dedi ki, tam inandım senin nübüvvetine. Eğer izin verirsen sana secde edeyim, mübarek ayağına eğilip yüz süreyim. Buyurdu ki, ey köylü, hayır secde etme dur. Zira secde yalnızca Rabbimize mahsustur. Kulun kula secdesi caiz olsaydı eğer, emrederdim beyine secde etsin zevceler. Hazreti Ömer dahi, Resulün huzuruna gelerek, bir hususu arz etti bir gün ona. Dedi, Ya Resulallah, yeminle söylüyorum, nefsim hariç, her şeyden seni çok seviyorum. Peygamber Efendimiz buyurdu ki o zaman, Ya Ömer, ümmetimden eğer ki bir Müslüman, beni kendi canından sevmezse daha fazla, o kimsenin imanı, mükemmel olmaz asla yani beni kendinden seviyorsa daha az bilki onun imanı asla kâmil olamaz o zaman ömer faruk dedi ya resulallah seni kendi canımdan fazla severim vallahi onun bu beyanını beğenerek o server Cevaben buyurdu ki, Şimdi oldu ya Ömer. Bir günde biri gelip sordu Resulullah'a, Kıyamete ne kadar zamanımız var daha? Peygamber Efendimiz ona sual etti ki, Kıyamet günü için ne hazır ettin peki? Dedi, Ya Resulallah, fazla bir taat ile Hiç hazırlanamadın nafile ibadetle. Ama Resulullah'a pek çoktur muhabbetim. Kıyamet günü için hazırlığım bu benim. Resulullah buyurdu, Öyleyse ahirette sevdiğin kimseyle bulunursun elbette.